Euz Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Buraya gelirken arkadaşlara bir soru sordum. Dedim ki halkın içerisinde meşhur olmuş bir söz var. Hocanın dediğini yap. ...yaptığını yapma diye. Bu söz doğru mu? Doğru mu? Niçin? Efendim? Bir dakika. Ruhsatı yapar. Başka? Var mı farklı bir kanaati olan? Hocadan hocaya değişir. Eyvallah. Farklı farklı yorumlarda bulunabilir. Ama... Bu söz şu anda halkın içerisinde yanlış anlaşılıyor ne yazık ki. Daha doğrusu hoca makamını işgal eden işte insanlar gerçek olanların ve hakkını ödeyenlerin elbette ki affına sığınarak söyleyeceğiz. Tam anlamıyla o makam temsil edilmediği için insanlar hayatla söylem arasında... Bir bağ kuramıyorlar. Söylenen çok güzel sözler var ama hayata intikal eden şeyler o güzellikte değil. Öyle olunca da sonraki süreçte insanlar demişler ki söylediğini yap da yaptığını yapma. Ama işin hakikatinde biraz önce kardeşimizin dediği gibi bir şey var. Bu söz normalde bir sünnettir. Aleyhisselatu vesselam efendimiz işin hakikatini göstermiştir. Alim sahabilere mesela Muaz İbni Cebel gibi, Ebu Derda gibi, Selman-ı Farisi gibi sizin adını bildiğiniz o büyük insanlara azametleri yapın, insanlara azametleri söylemeyin, ruhsatları söyleyin. Çünkü siz eğer azametleri söylerseniz yani perdenin üstünden konuşursanız insanlara cemaatinizin içerisinde zayıf olanlar olabilir, güçsüz olanlar olabilir, farklı farklı seviyede olan insanlar olabilir. Bunlar tam anlamıyla onu tartamadıkları için de sıkıntıya düşebilirler. Onun için sen gecenin ne kadarını imar edersen et, insanlara söylerken en altından söyle ki, duyulduğu zaman bir şekilde ihya edilebilecek bir şekilde tatlif o işin hayatlara aktarılması noktasında adımlar atılabilecek. Çünkü efendimiz öyle söylüyor. Seviyelerine göre konuşun ve cemaatin en alttakinin adımlarıyla yürüyün diyor. Böyle olunca da yapılacak iş bir yönüyle Aleyhissalat ve selam efendimizin söylediğine mutabakat sağlayarak hareket etmiş olur ne yazık ki bunları biz kaybettik Kur'an'ın ehli kitabın alimleri için söylediklerine şu anda biz muhatap gibiyiz onlar kitapları yüklenmiş bilgi adına belli seviyeleri var ama o seviyeleri hayatlarına aktarılmadığı için Rabbimiz ne diyor onlara ne dediğini biliyorsunuz kitap yüklü merkepler diyor Allah bizleri muhafaza etsin onun için her daim söylediğim bir söze yeniden dikkatlerinizi çekmek istiyorum sözün başında Allah yaşadıklarını söyleyen söylediklerini de yaşayanlardan etsin bizi ve bizlere de inşallah o sahabi ufkunu nasip etsin o ufuk yani azameti yapıp ruhsatı insanlara söyleyen, insanlara en üstünden değil, en altından konuşup olması gerekeni söyleyen ama bir şekliyle de gerçek manada Kur'an'ın ve Sünnet'in bizden istediği mükellefiyetleri yerine getiren sorumluluklarının farkında varan, farkına varan ve bu işin şuuruyla yürüyen, bu işin gerçek anlamda bilinciyle yürüyen o bahtiyarlar zümresine bizleri de dahil eylesin inşallah bugünkü dersimizin başlığı imtihanların en ağırı çocuk olacak sözümüz geldi buraya yaslandı İnşallah bugün hepimizin de bir şekliyle derdi olan içimizde belki bekar kardeşlerimiz var ama onlar da yarın öbür gün bu halkaya dahil olacaklar onları da alakadar eden bir mesele bu bu meseleyi beraberce biraz anlamaya çalışacağız İmtihanların en ağırı dediğim zaman meseleyi sadece tek taraftan anlamamak gerekir. Şöyle anlayalım varlığı da imtihan yokluğu da imtihan. Tek taraflı anlarsak sadece varlığı şeklinde anlarsak eksik anlamış oluruz. Bu iş öyle ki var olunca da imtihan adına insana çok ağır bir yük yüklüyor. Allah Öyle bir nimeti bahşetmemiş ondan mahrum mahrum olduğu için de o imtihanla karşı karşıya kaldığından dolayı da ağır bir yükün altında. Onun için çocuk dediğimiz şey varlığıyla da yokluğuyla da imtihandır ve gerçekten de imtihanların en şiddetlilerinden bir tanesidir. Nasıl olduğunu biraz sonra beraberce göreceğiz. İşin bidayetinde meseleyi biraz daha doğru anlamamız için aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatından bir örneği bir nebevi beyanı size aktarmak istiyorum Bukhari'de Müslim'de başka hadis kaynaklarda da geçen bir rivayet bu bir gün Ebu Said el-Hudri efendimizi ziyarete geliyor aleyhissalatü vesselam efendimiz de epey hasta ateşler içerisinde yanıyor efendimizin yanı başında oturuyor Efendimizin çok hasta olduğunu fark edince şöyle elini onun yorganına doğru üstüne doğru uzatıyor ve hemen geri çekiyor. Çünkü öyle bir ateş var ki Efendimiz de o anda onu da hissetmiştir Bu Said el-Hudri elini çekmek durumunda kalmıştır. Ya Resulallah diyor nasıl bir rahatsızlık bu nasıl şiddetli bir ateş size de mi böyle yani siz peygamberlere de Allah bu kadar acı tattırır mı bunları siz de tadar mısınız tadıyor musunuz anlamında bir soru sorar. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da orada Ebu Said el-Hudriye der ki biz peygamberler böyleyizdir. Hem başımıza gelen bela şiddetli olur hem de bize verilen mükafat o belaya nispetle daha fazla olur. Pekidir Ebu Said el-Hudri İnsanlar içerisinde en şiddetli belalara muhatap olan kimlerdir ya Resulallah? Efendimiz aleyhissalatü vesselam der ki peygamberlerdir. Sonra kimlerdir? Allah'ın salih kullarıdır. Ve sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözünün devamında o belanın şiddetine ait bazı tasvirlerde bulunur. Mesela öyle onlara fakirlik, ulaşır ki şu düzeyde öyle belalar ulaşır ki şu düzeydedir onları bir yönüyle resmeder. Şimdi biz bu bilgiyi bilerek peygamberlerin hayatlarına şöyle bir müracaat etsek belaların musibetlerin ve imtihanların en şiddetlilerine peygamberler muhatap oluyorlarsa bugün Kur'an'da adı anılan hayatlarına ait bizlere bazı bilgiler verilen o insanlığın en güzel örnekleri olan peygamberler hepsine yüz binlerce kez selam olsun. Onların hayatlarının rehberliğinde meseleyi anlamaya çalıştığımız zaman hem karşılaştıkları bela ve musibetleri hem de bu bela ve musibetlerin en şiddetlisinin ne olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman daha iyi anlayacağız aslında bugün serlevhamız olan belaların en şiddetlisi imtihanların en ağırı olan çocuk meselesini peygamberlerin hayatları bize bu manada önemli bir rehberlik yapacak biliyorsunuz Kur'an Efendimiz aleyhissalatü vesselam dahil 25 peygamberin Üzeyr Lokman Zulkarneyn'i de sayarsak 28 peygamberin hayatlarını anlatır. Evet bazılarında biraz fazla malumat vardır bazılarında azdır ama bir şekilde onlara dair bilgileri biz ayetler çerçevesinde okuyoruz. Ben hepsini anlatacak değilim ama 7 tane örnek vereceğim size. Özellikle de bu çocuk meselesinde bize örnek olacak önümüze aydınlatacak bu belanın bu imtihanın öyle diyelim bela demeyelim de imtihanın Ağırlığını sorumluluğunu bu meselede bizden beklenenin ne olduğunu kavrayabilme adına peygamberlerin rehberliğinde bu meseleyi anlamış olalım. Yedi örnek şunlar birincisi insanlığın ilk babası ve ilk atası Hazreti Adem. İkincisi insanlığın ikinci atası Hazreti Nuh. Üçüncüsü insanlığın iman atası Hazreti İbrahim dördüncüsü Beni İsrail'in ilk atası Hazreti Yakup beşincisi sabır kahramanlarının en mühim atası Hazreti Eyüp, altıncısı şiddetli imtihanlara uğrayanların örnek atası Hazreti İsa yedincisi de aleyhissalatü vesselam efendimizle iş kemale ermeli varlığın merhamet ve şefkat atası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yedi tane başlığın altında biz meseleyi biraz anlamaya çalışalım. Birinci başlığımız neydi? İnsanlığın ilk babası ve ilk atası Hazreti Adem. Hazreti Adem'in hayat serüvenini biliyorsunuz. Ebu'l-Beşer olan Beşer'in atası ve babası olan cennette başlayan hayatıyla birlikte biz Kur'an'da o ay ayetleri çok güzel bir biçimde hem de başka bir bilgiye ihtiyaç kalmayacak şekilde okuyoruz. Hazreti Adem'in cennetten dünyaya gönderilmesi, onun rivayetleri öyle söylüyor Hindistan'a Hazreti Havva'nın ise ciddeye düşmesi... Sonra birbirlerini araya araya Arafat'ta buluşmaları. Orada birbirlerini bulduktan sonra Müzdelife'ye doğru yürüyüşleri ve Müzdelife'de insanlığın tohumunu atmaları ki zaten Müzdelife kelimesinin anlamı da oradan geliyor. Böyle bir başlangıçla birlikte hayatına dair bazı bilgileri biliyoruz. O ilk buluşma ve ondan sonra Allah'a karşı yaklaşım tevbe adına af adına yaptığı o yanlışı düzeltme adına gayreti Hazreti Adem biliyorsunuz cennette yasak ağaca el uzatmıştı ki Cenab-ı Hak uzatılmaması noktasında uyarmasına rağmen ama beşerdi beşerin atasıydı Adem olarak hata yapılabileceğini öğretme adına böyle bir zellesi olacaktı Ondan sonra da tevbe adına yine bir örnekliği olacaktı. Onun o hayatı Kabe'nin inşasıyla farklı bir biçimde şekillenince Allah ona evlatlar kızlar nasip edecekti. Nimet gelecekti hemen ilk günlerde. Unutmayın aziz kardeşlerim her nimet külfetiyle gelir. Eğer bir yerde nimet varsa o nimetin külfeti yükü Hemen arkasındadır. Böyle olduğu için de Hazreti Adem çocuklarıyla birlikte hayata başlar başlamaz en büyük imtihanları da onların üzerinden görecekti. Hadiseyi biliyorsunuz batılın taraftarı ve temsilcisi olan Kabil hakkın taraftarı ve temsilcisi olan Habil'le bir mücadeleye girişecek. O mücadelenin sonucunda Kabil Habil'i öldürecek Hazreti Adem ve Hazreti Havva bir şekliyle öldürülmüş bir çocuğun babası ve annesi diğer tarafta da katil olan bir çocuğun annesi ve babası olacaktı ve işin bidayetinden bahsediyoruz koca bir dünyada bir aile yaşıyor o günlerde ve o ailenin anne ve babası böyle ağır bir yükün altında böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya geliyorlar. Allah aşkına şöyle meselenin dışına çıkalım ve bir soruya cevap bulalım. Hazreti Adem ve Hazreti Havva için imtihan olarak öldürülen Habil'in yükü mü daha ağır? Öldüren ve küfür üzere ölen Kabil'in yükü mü daha ağır? Elbette ki Kabil'in yükü ağır. Ve o ızdırap Hazreti Adem'in Ebul Beşer olan Beşer'in atası olan Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın öyle bir yüreğini yakacak ki evladım varsa derdim var, evladım varsa sıkıntım var, evladım varsa imtihanım var, evladım varsa birçok sorunum var, birçok sıkıntım var noktasında işi başlatarak yürütecek. İşte insanlığın ilk atası olan Hazreti Adem'in üzerinden biz bunu öğreniyoruz. Ne dedik? Peygamberler belaların en şiddetlilerine maruz kalırlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle dedi. Bunu şöyle anlayalım. Allah katında değer artınca haşa Allah insana özel bir muamelede bulunmuyor. Değer arttıkça imtihanın şiddeti de artıyor. Nasıl ki dağın zirvelerine ilk kar yağar ya zirvelere doğru insan yükseldikçe kara da muhatap olma ve o manada ilk belaya ilk musibete düçar olma adına bir adım ortaya koyarsa insanlığın dağları sayılan peygamberler içinde böyledir. Dolayısıyla kefenin bir tarafında Allah'a karşı değer noktasında bir ağırlık oluşur olmuşmaz kefenin diğer tarafında ne oluşuyor? İmtihan ve bela ona göre artıyor. Burası arttıkça burası artıyor, burası arttıkça burası artıyor hiçbir zaman azalmadan devam ediyor. Biz işte Hazreti Adem'in üzerinden bunu görüyoruz. Gelin ikinci örneğimize o neydi? İnsanlığın ikinci atası Hazreti Nuh. Tufanla birlikte Hazreti Nuh'la beraber yeniden insanlık şekillendiği için böyle bir serlefa belirledik. En büyük imtihanı neydi Hazreti Nuh'un? 950 sene ya da Kur'an'ın kullandığı ifadeyi kullanalım. 1000-50 sene böyle uzun bir süre Allah'ı davet etmiş bir tebliğci Nuh. Nuh'un kelime anlamı inleyen demektir inlemiştir ah ah ederek bir ömür inlemiştir bir tek insanı yeniden İslam'a imana davet etme adına ızdırabı olmuştur böyle ağır büyükün altında inleyen Hazreti Nuh ne yapmışsa kendi hanımına da evladı Kenan'a da sözünü geçirememiştir iş neticede Allah'ın emriyle Dağın tepesinde gemi yapmaya kalınca kafirlerin inkarcıların alayına rağmen onu yapmaya başlamış. İş bittikten sonra da öncesinde de arkasından da oğlunu tekrar kazanma adına gayret içerisinde olmuş. Ama tufanın gelme noktasına mesele vakit dayandığı zaman Yerden ve gökten sular kaynamaya başladığı zaman da Hazreti Nuh bir baba şefkatiyle oğlu Kenan'a gel gel diye adeta yalvarmıştır. Her gel dediğinde Kenan'ın tavrı nedir? Ben falanca dağa çıkarım filanca taşa çıkarım korunurum bu belalara düşer olmam demiştir. Israrı devam etmiştir Hazreti Nuh'un. Ama elinden elini kaçırdığı anda bile bir baba şefkatiyle yanıp tutuşurken Hazreti Nuh'un nasıl bir ızdırap içerisinde olduğunu biz Kur'an'daki ayetlerden okuyoruz. Nasılmış imtihanların en ağırı Hazreti Nuh için siz oradan anlayın. Allah'a benim neslim diye onu nazara verdiği zaman bir de Cenab-ı Hak'tan o senin Evladın ehlin değil onun ameli salih değil fasit amelin sahibi böyle biri peygamber oğlu olamaz maddi anlamda olsa da manen olamaz. Seninle onun arasındaki her bağ kopmuştur sözünü duyduğu zaman Hazreti Nuh'un nasıl bir ızdırap içerisinde olduğunu sizler de akıllarınızda zihinlerinizde tasvir edin belaların en şiddetlisi İmtihanların en ağırı insanlığın ikinci atası olan Hazreti Nuh için de aynısı geçerli. Gelin insanlığın iman atası olan Hazreti İbrahim'e milleti olmakla iftihar ettiğimiz atamız İbrahim. Allah hepimizi milleti İbrahim'den yazsın inşallah. Onun mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. Ben de ara ara anlatıyorum Hazreti İbrahim'in o güzel örnekliğini. Gencecik yaşında Harran'da başlayan bir mücadele amcasının kızı Sare ile evliliği orada Nemrut'la mücadelesi putlara karşı kıyamı elinde baltayla putları birer birer devirmesi arkasından ateşe mahkum edilmesi oradan çıkıp Sare'yi de yanına alıp menzili belli olan Filistin'e doğru hicreti yolda Mısır durağı Mısır'da kazandığı Hacer'le birlikte Filistin'in El Halil şehrine gidişi buraya kadar biliyorsunuz. Her şey güzel Hazreti İbrahim belirlenen menzile ulaşmıştır hanımı da yanında Mısır'daki o sıkıntıdan da kurtulmuştur. Bir de ödül kazanmıştır Hacer'de o yolculuğun tabir caizse bir mükafatıdır. Nasıl bir imtihanı var Hazreti İbrahim'in o günlerde? Hanımı Sare'den bir evladı yok. Çocuksuzluk onun imtihanı. Dedik ya imtihanların en ağırlığı sadece varlığı değil yokluğu da. Sare anamız ara ara bunu gündem ediyor. Hazreti İbrahim ona bir şekilde moral veriyor tabir ise sözleri geçiştiriyor. Ama söz dönüp dolaşıp yine o noktaya geliyor. Öyle olunca da işin neticesinde Sare annemiz Allah benden nasip etmedi. Belki Hacer'den nasip eder diye Hacer'i İbrahim'e o teklif ediyor. Onun üzerine de evlilik oluyor. Evet Allah Hacer anamızdan nasip edecektir evladı. Ve İsmail adını alan çocuk Hacer annemizden öyle doğacaktır. İsmail'in doğuşundan sonra Sare annemiz kadınlık fıtratı, ya da diyelim ki ısmarlama insanlar olan peygamberlere yazılmış kader yerine gelsin diye o manada Sare annemizin içine atılan o duygu o damar biraz kabarınca bir gün şunu söyleyecektir İbrahim diyecek ben dayanamıyorum Hacer'le İsmail'i senin yanında böyle görmeye al götür bunları benim görmeyeceğim bir yere Burada biz şunu çok rahat biliyoruz eğer bu iş sadece Sari annemizin bu manadaki talebi olsaydı Filistin'in başka bir şehrine de götürürdü ama belirlenmiş kadere bir yolculuk var. Onun içinde ne yapıyor Hazreti İbrahim? Toprağında bir tek ot bitmeyen Tevrat'ın ifadesiyle Faran dağları olan Kendisinin de daha sonradan kenti olacak olan Mekke'ye getirip bırakıyor. Onların Mekke'ye gelişi, Hacer anamızın gayreti, Zemzem'in o topraklarda çıkışı, arkasından orada yerleşimin çoğalması, arkasından Kabe'nin yapılışı bunların hepsi bildiğiniz hadiseler. Belli bir yaşa geliyor kaynaklar 12 diyor. 12 yaşına gelince Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim de 80 yaşlarında öyle söyleniyor. Böyle bir zaman diliminde Hazreti İbrahim'in en büyük imtihanı nedir? Yine çocuğudur. İsmail adak olarak Allah'a kurban edilmek üzere ona hatırlatılacaktır. Öyle bir sözü olmuştur. Ve o imtihanların en ağırını yine İsmail'inin üzerinden yani oğlunun üzerinden çekecektir. Allah'a verdiği o söz ona hatırlatılınca 12 yaşındaki İsmail'i Mina toprağına doğru kurban etmek için götürdüğü zaman melekleri bile hayran bırakan bir te temsiliyet ortaya koyunca arkasından Allah ona bedel olsun diye bir kurbanlık gönderdikten sonra da İsmail aleyhisselamın bir şekliyle beratı baba İbrahim'in yüreğine biraz sekinet olacak. Ama imtihan bitmiyor. Sonra da hep imtihanı İsmail'dedir. Yıllar geçecek meseleye bir de Hazreti Sare'nin çerçevesinden bakalım. Aradan yıllar geçecek artık Kur'an'ın ifadesiyle yaşlı ve kısır bir kadın olarak Sare çocuk doğurma imkanını kendinde göremeyecek bir konuma geldiği bir anda Lut kavminin helakının haberini getiren melekler yolun üzerinde İbrahim'in hanesine uğrayıp ona da İshak'ın müjdesini verdikleri zaman o güne kadar çocuksuzluk imtihanıyla karşı karşıya kalan Sare annemizin o günden sonra da çocukla birlikte imtihanı başlıyor. Yaşı ne kadar ilerlemiş olursa olsun o imtihanı da en üst düzeyde tattıklarını yaşadıklarını görüyoruz hem İsmail ayağında hem İshak ayağıyla peki gelin dördüncüsü Beni İsrail'in atası olan Yakub'a Yakup aleyhisselam kimin oğlu İshak aleyhisselamın oğlu ve onlardan başlıyor Beni İsrail onun içinde serlevhamız ben İsrail'in atası Yakup aleyhisselamın 12 tane oğlu oluyor Kur'an'dan öğrendiğimiz Allah nimeti veriyor her nimet külfetiyle geliyor ya nasıl bir külfet geliyor? O evlatlar arasında inanılmaz derecede bir haset oluşuyor. Ve baba Yakup o imtihanı en üst düzeyde çeken biri oluyor. Ve biliyorsunuz o çocukların birbirleriyle olan o çekişmeleri daha sonra Yusuf aleyhisselamın kuyuya atılması oradan birkaç değersiz dirhemle Kervana satılması, oradan gelip tekrardan Mısır sarayına girmesi, oradan Aziz'in hanımıyla olan münasebeti, medrese Yusufiyeyi mektep edinmesi, arkasından tekrardan saraya gelmesi Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı. O süreçlerin hepsi yaşanırken Hazreti Yakub'un hali nasıldır? Bir baba ve yüreği yanan bir baba. Evladı ile imtihan olan bir baba. Ağlaya ağlaya gözlerine ak düşen bir baba. Yusuf'un gömleğinin üzerine ağladığı için gözlerini kaybeden sonra da Yusuf'un gömleğiyle tekrardan gözlerine kavuşan bir baba. Hazreti Yakup'un hayatı böyle bir hayattır. Nasıl bir imtihan? İmtihanın şiddeti nasıl? Ağırlığı nasıl? Sadece Hazreti Yakub'un üzerinden biz bunu görebiliyoruz. Peki beşincisine gelelim. Şiddetli imtihanlara sabır kahramanlarının en mühim atası Hazreti Eyyub'a. Hazreti Eyüp Eyyub ve sabır zaten ikisi birbirinden ayrılmaz iki kavram. Orada da belaların imtihanların şiddetine şöyle bir baktığınız zaman şu bilgiye rastlıyorsunuz. Zengin çoluk çocuk sahibi toplumda itibar gören birisi Hazreti Eyyub birer birer Allah verdiği nimetleri ondan alıp çekip alınca en fazla Hazreti Eyyub'u zorlayan imtihan nedir biliyor musunuz? Bir gün evde hanımıyla beraber onlar dışarıya çıktığı anda ev çökecek ve evde ne kadar çoluk çocuğu varsa hepsi ölüp gidecek o göçüğün altında. O ağır imtihan Hazreti Eyyub'u öyle bir zorlayacak ki, ondan sonra diline ve kalbine sirayet edecek o hastalık. Belaların en şiddetlisi, imtihanların en ağırını Allah Hazreti Eyyuba da bunun üzerinden verecek. O daha sonradan o belal ve imtihanların hepsinden geçtikten sonra. Bu konuda sabrı gerçekten kuşanıp hakkını ödedikten sonra o alınan nimetler birer birer tekrardan Hazreti Eyyub'a iade edildikten sonra Allah'ın bir ikramıyla yeniden çoluk çocuk sahibi olunca o nimetlerin de külfetini ödeyecek Hazreti Eyyub. Yani sabır kahramanı olan Hazreti Eyyub'un hayatında da çocuk imtihanı bir başka yerde durur. Şöyle bir hayatını okuduğunuz zaman onu göreceksiniz. Gelin altıncısına o neydi? Şiddetli imtihanlara uğrayanların örnek atası Hazreti İsa. Hazreti İsa'yı konuşmaya başladığımız zaman sözü nereden başlatmalıyız? Dedesi İmran, anne annesi Hanne. Çünkü onlarla başlıyor o süreç. Kur'an'da zaten oradan başlatır sözü. Hanne ve İmra, İmran'ın da çocukları yok. Onlar da imtihanı çocuksuzluk olarak çekiyorlar. Ve ilerleyen yaşlarında yaşlarda Hanne'nin karşılaştığı bir tablo var. Serçe bir kuş yavrusuna gagasıyla bir şeyler veriyor. Öyle bir yüreğine dokunuyor ki o tablo Allah'ım diyor ne olurdu bana da ikram etseydin bir evlat ben de şu kuş gibi Nasıl yavrusuna şefkatle yaklaşıyorsa ben de öyle yaklaşsaydım diyor. Eğer bana bir tane evlat nasip edersen onu özgür bir biçimde hiçbir şeye takılmadan sana adayacağım diye adağını da söylüyor. Nasıl bir durumda yapmışsa o duayı Allah o duayı kabul ediyor. Ve ondan sonra Meryem validemiz oluyor. Meryem validemizin doğuşu arkasından onun mabede atanışı mabette Zekeriya'nın da ona bir yönüyle gözetmen olarak bahçıvan olarak atanması da Kur'an'ın anlattığı konular ama aynı imtihan biliyorsunuz Hazreti Zekeriya içinde var o da yıllar yılı çocuksuzluk imtihanıyla karşı karşıya Hazreti Meryem mabede adandığı günlerde Hazreti Zekerya'dan başka yanına giren çıkan yok bir gün giriyor bakıyor ki yanında pek de o bölgede bilinmeyen o mevsimde olmaması gereken bazı meyveler var şaşırıyor ve soruyor Meryem diyor nereden bunlar bunlar Allah katından diyor o dilediğine dilediği kadar hesapsız rızık verir. Öyle etkiliyor ki bu cümle Hazreti Zekeriya'yı Allah'ın peygamberidir bu cümleyi bilmez mi? Ama bazen bazı yerlerde sözler tam yüreğe isabet eder. Defaatle kullanmış olsa bile o cümleyi bir insan tam makamını tutturursa o söz başka bir şekilde etki insanı. Hani deriz ya 12'den vurmak tam 12'den vurur. 12'den vurulmuştur Hazreti Zekeriya. O da girecektir o anda mabede açacaktır ellerini. Bu sözü söyleye söyleye Allah'a yakaracaktır. Yahya aleyhisselamın doğuşu öyle ortaya çıkacaktır. Onun imtihanı onun bu ağır yükü Hazreti Yahya gibi bir nimetle bir çocukla neticelenecektir. Meryem validemiz belli bir yaşa geldikten sonra gerçekten imtihanların en ağırı öyle ki o imtihanın sınırı yok. Yani ne ile biz izah edebiliriz? Babasız bir biçimde Hazreti İsa'yı doğuracak. Keşke toprak olsaydım. Unutulup gitseydim de şu günleri şu anları yaşamasaydım diyen bir Meryem'i okuyoruz biz Kur'an'da. Onun imtihanı da onun ağır yükü de aslında doğurduğu çocuk oluyor. Demek ki imtihanların en ağırı sözü peygamberlerin hayatlarının üzerinden çok isabetli bir söz onlar belaların en şiddetlisine imtihanların en ağırına muhatap oluyorlar işte delillerinden bir delil de Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurması onun için o da babasız olarak insanların karşısına çıktığı zaman her seferinde haşa yüz binlerce kez haşa kitap yüklü merkep olan ben İsrail'in içerisindeki bazılarının veledi zina gibi bir ithamla karşı karşıya kalması ne kadar ağır bir imtihanla karşı karşıya kaldığının en büyük delilidir. Gelin aziz kardeşlerim son fasla o neydi? Eğer peygamberlerden başlayacaksak bir söze ilk söz Adem olmalı son sözde Efendimiz aleyhissalatü vesselam olmalı. Varlığın merhamet ve şefkat atası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim acaba doğru mu böyle kullanmam? Sonra aklıma Tevbe suresi geldi dedim doğru. Allah Tevbe suresinde Rauf ve Rahim olarak takdim ediyor sallallahu aleyhi ve sellemi. Esmaül Hüsna'dan olan iki ismini Tevbe suresinin son ayetlerinde peygamberi için kullanıyor. Elbette ki ondan önceki peygamberlerde peygamberlerde de raufiyet ve rahmaniyet var. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hatemen Nebi'in olduğu için bu işin son mührü olduğu için ve bütün işler onda en kemal noktaya erdiği için ondan ötesi olmadığı için hayatın hangi alanında bir şeyler kullanırsa kullanalım en zirve hali sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olduğu için şefkati ve merhameti konuştuğumuz bir zamanda da işin en zirve halini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından konuşmalıyız benim notlarımda var inşallah söz oraya gelirse Resulullah'ın bir merhamet ve şefkatini şöyle müstakil bir biçimde masaya yatırdığımız zaman o evrensel rahmeti o zaman anlayabileceğiz. Evet biz şimdi bazı şeyleri biliyoruz. Rauf ve rahim ifadelerinin onun için kullanıldığını biliyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderildiğini biliyoruz ama halen o rahmetin ne olduğunu tam olarak anlamış değiliz onu ancak biraz daha detaylı bir biçimde el aldığımızda anlayacağız Efendimiz'e gelelim en büyük imtihanı inanın çocuk başka bir izahı yok size şöyle bir şey söyleyeyim bir baba için bir anne için bir evladın toprağa verilmesi bile çok büyük bir yüktür kaybeden bilir Allah kaybeden kardeşlerimize sabırlar ihsan eylesin. Çok şiddetli bir beladır, imtihandır bu. Onu tartmak, gereğini yedirne getirmek gerçekten kolay değildir. Ama geldikten sonra da yapacak bir şey yoktur. Böyle bir halde olanlar benim şu sözlerimi daha iyi anlayacaklardır. Böyle bir ağır yük bir tane evlat için bile babaya ve anneye taşınması noktasında büyük bir yük iken sallallahu aleyhi ve sellem için iki değil üç değil dört değil beş değil altı tane evladını kendi eliyle toprağa emanet eden bir baba okuyoruz ne kadar şiddetli bir imtihan siz buradan anlayın Efendimiz aleyhissalatü vesselam İlk çocuğu Kasım'a miladi 598'de sahip oldu. Evliliğin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra. Kasım'ın doğuşu Efendimiz'in evinde düğün bayram sallallahu aleyhi ve sellem 27 yaşında o günlerde. Hemen o gün bilinen bir uygulama ilk doğan çocukla küngelenir. Resulullah'ın adı artık Mekke sokaklarında Ebul Kasım'dır Kasım'ın babası. Kasım'ın babası tebrik edilir. İnsanlar sevinir çünkü çok seviyorlar nübüvvet öncesindeki hayatta. Ama Kasım iki yaşına varmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elleriyle toprağa emanet edilir. Kasım'ın vefat ettiği günler Hatice anamız diyor ki efendimize Kasım sütünü tamamlamadan gitti diyor sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anamızı teskin ediyor o diyor cennette sütünü tamamlayacaktır nasıl Hatice anamıza da dokunmuş nasıl aleyhissalatü vesselam efendimiz de zorlamış siz buradan anlayın arkasından Zeynep'in gelişi arkasından Rukiye'nin gelişi arkasından miladi 605'te Hazreti Fatma'nın gelişi hepsi nübüvvetten öncedir Nübüvvet miladi 610'da nübüvvetin üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra Allah o eve bir erkek çocuk daha nasip edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ismi babamın ismi olsun diyerek Abdullah ismini verecek. Ama vahiy döneminde doğduğu için tarihe Abdullah'ın ismi Abdullah ismiyle beraber Tahir ve Tayyip diye de yazılacak. Onun için bazı kaynaklarda böyle çocuklarının olduğu da söylenir. Efendimizin doğru değil. Aslında Tayyip de Tahir de Vahi döneminde doğduğu için Abdullah'ın lakaplarıdır. 6 aylık bir ömrü var onun. 6 ay sonra Allah onu da alacak. Sonra yıllar geçecek. Önce Ruhiye anamızı, arkasından Ümmü Gülsüm'ü, onun arkasından da Zeynep validelerimizi bizzat Resulullah toprağa emanet edecek Onun arkasından geçecek bir müddet Hicretin 8. 9. yılıdır Mariye annemizden Allah bir evlat nasip etmiştir Biliyorsunuz Mariye annemiz Mısırlıdır Mukafkız tarafından hediye gönderilmiştir İki kız kardeş ya da birbirlerine yakın akraba olarak Medine'ye Onları göndermiş mukavkız bir de bir tanesinin de ismi Sirin'dir. Resulullah Sirin'i Hassan bin Sabit'e verecek. Mariye annemizle de kendisi evlenecek. Allah yıllar sonra Mariye annemizden İbrahim'i nasip edecek. Hazreti İbrahim'in doğuşu öyle bir sevinç kaynağı olacak ki Efendimiz için. Onu tarif etmek mümkün değil. Anlatmıştım size çeşitli vesilelerle. Onun doğum haberini duyduğu zaman Resulullah koşa koşa oraya gidince sahabeler Efendimizin o koşusuna yetişemeyecekler bile. İbrahim de 18 aylık olduğu zaman Allah onu da çekip alacak. İmtihanların en şiddetlisi en ağırı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bu şekilde. İbrahim'in vefat anını ve vefat haberini bize anlatıyor Abdurrahman İbn Af. Biz mescitte oturuyorduk diyor. Avali diye bir mıntıka var. Muhayrık isimli Yahudi ama sonradan Müslüman olarak bu dünyadan göçen ilk vakıf müessesesinin sahibi olan o güzel insan. Avali bölgesinde bazı bahçeler Efendimiz'e vakfetmiş o bahçelerden bir tanesinde oturuyor Maria annemiz. Medine'den biraz dışarıdadır. İbrahim'in vefatına yakın bir zamanda biri haber getiriyor. Ya Resulallah, İbrahim çok hasta. Koşa koşa gidiyor Efendimiz. İbrahim'i alıyor kucağına son anları. Öyle bir ağlıyor. Öyle bir ağlıyor ki Abdurrahman İbni Af diyor ki ya Resulallah sen bizi men etmemiş miydin böyle ağlamaktan? Abdurrahman diyor hatta ona lakabıyla hitap ediyor. Ey Ebu Abdullah diyor ben sizi bağıra çağıra ölüde olmayan vasıfları dile getirerek ağlamaktan menettim. Gözyaşı Allah'ın rahmetidir. Allah onu sevdiği kulunun gönlüne koyar. Böyle anlarda da ancak gözyaşı insana teskin olur. O anda aleyhissalatü vesselam efendimiz gözünden döktüğü yaşlarla adeta İbrahim'i yıkayacak ve bir aralık nasıl bir hüzün nasıl bir ağırlık çökmüşse Efendimiz'e şöyle bir başını kaldıracak bakacak Uhud'a Uhud diyecek eğer bu acı şu ızdırap sana inseydi sen bile bu acının altında paramparça olurdun sonra da o meşhur sözünü söyleyecek göz yaşarır Gönül mahzun olur ama şu dilden Allah'ı hoşnut etmeyen bir tek kelime çıkmaz. Ey İbrahim biz senin ayrılığınla çok mahzunuz diyecek. Aleyhissalatü vesselam efendimizin o ızdırabı, o acısı, o andaki hüznü nasıl bir tasvir edilir bilmiyorum. Sonra İbrahim babasının kucağında kurban olduğumuz o babasının da vefat edecek. Efendimiz takat bile edemeyecek ki İbrahim'i yıkasın. Fadıl İbn Abbas yanına aldığı birisiyle beraber İbrahim'i yıkayacak. Efendimiz taşıyacak. Sahabe taşıyacak. Ta avaliden Baki kabristanlığına kadar getirecekler. Soracaklar ya Rasulallah. nereye defnedelim İbrahim'i? Selefimiz olan Osman bin Mazun'un yanına deyip oraya defnedilecek. İbrahim'in o acısı gelişiyle bir nimet olarak gelişiyle verdiği o sevinç gidişiyle de tattırdığı o hüzün. Siz anlayın imtihanların en ağırı olarak sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasındaki yerini. Kasım'ın vefatından sonra yıllar sonra Efendimiz vahye muhatap olacak. Efendimiz vahye muhatap olunca. Abdullah'ın vefatının arkasından da daha dün Efendimiz'e saygı gösteren o acıyı paylaşmaya çalışan başta amcası Ebu Leheb olmak üzere Mekke'nin ileri gelenleri ne yapacaklar biliyor musunuz? Resulullah'ı erkek çocuğu olmamasının üzerinden vuracaklar. Darun Nedve'de oturup konuştukları zaman Asbin Vail Ebu Leheb şunu söyleyecek birbirlerine uğraşmayın Muhammed'le soyu kesik bir adam. Zaten Allah ona erkek evlat vermedi bir müddet sonra o da ölüp gidecek soyu da kesilecek. Onun üzerine iniyor zaten Kevser suresi. Allah asıl ebterin kim olduğunu orada beyan ediyor. O günden sonra Mekkeliler Resulullah'ı nasıl karşılıyorlar biliyor musunuz? Özellikle küfrün elebaşları. Aslında yıllar geçmiş Efendimizin künyesi unutulmuş. Ebul Kasım demiyor kimse. Sırf Resulullah'ın yüreğindeki o acıyı derinleştirmek için Ebul Kasım geldi diyorlar. Ebul Kasım geliyor diyorlar. Efendimizle alay ediyorlar. Çocuksuzluğunun üzerinden Resulullah'ı vuruyorlar. Sahabe ne yapıyor? Madem onlar Ebul Kasım künyesiyle böyle alay ediyorlar. Ne zaman Ebu'l-Kasım deseler efendimize en güzel ihtiram cümlelerini söylüyorlar. Onların o andaki o tavırlarına sahabenin karşı koyuşudur bu. Aleyhisselatu vesselam efendimiz aslında çocuksuzluğun evet büyük bir imtihan olduğunu anlayan biri olarak kendi üzerine nazil olan Kevser süresinin üzerinden bir hakikati ortaya koyuyor. Asıl çocuksuzluk maddi anlamda çocuğa sahip olup olmama değil. Asıl çocuksuzluk nedir? Aynı inanç düzleminde yürümezse, senin neslinden gelen küfür üzerindeyse sen asıl çocuksuzluğu o zaman yaşarsın. Soyunun devam etmesi senin inancına mensup olanların varlığını devam ettirmesiyle alakalıdır. Yoksa maddi anlamda olsa ne olur olmasa ne olur. Allah aşkına ben susayım siz söyleyin. İmam Nevevinin şu anda soyu tükenmiş mi? Her Riyazu salihini eline alan onun evladı gibi okuyor. Ve hiç aklımıza da gelmiyor onun soyunun tükendiğini. Aradan yüz yıllar geçmiş İmam-ı Nevevi halen imamı ı Nevevidir. Son güne kadar da adını devam ettirecektir Allah. Çünkü asıl epter olanın kim olduğunu Peygamber Aleyhisselat ve Selam'ın üzerinden Allah aleme göstermiştir. Muhammed Hamidullah epter mi Allah aşkına? Bediüzzaman Allah ebeden rahmet eylesin. Epter mi? Kim soyu kesik? Böyle bir imtihanla karşı karşıya olan birisi nasıl bir karşılık vermeli? Aslında biz Kur'an'dan da Efendimizin hayatının üzerinden de bu hakikati öğreniyoruz. Ama ne yazık ki toplumda böyle bir sıkıntı var. Bakın Beni İsrail'in mensupları gibi davranılıyor. Hanne yıllar yılı çocuk hasretiyle yandığı zaman Beni İsrail'in evlerine gittiğinde her evine dönerken ağlayarak dönüyor. Neden? Kadınlar alayı alıyorlar. Sen o çocuksuz kadın değil misin diyorlar. Allah sana bundan sonra çocuk vermez diyorlar. Sende bir kusur var diyorlar. Sende bir bela var diyorlar. Ağlatarak gönderiyorlar. Ama daha sonra biz bir hakikati öğreniyoruz işte. Ebder ifadesiyle ve inan Kevser suresiyle. Gerçek manada soyun kesikliğinin nasıl olduğunu öğrendikten sonra bilin çuğur bambaşka bir noktaya geliyor. Allah ondan da ebeden razı olsun. Zeynep Gazali'nin de çocuğu yoktu biliyor musunuz? Yıllar önce ben Mısır'da onu ziyarete gittiğim zaman 3-4 yaşlarındaydı o zaman bizim büyük olan Onunla beraber gitmiştik ailece. Şöyle bir aldı öptü kokladı dua etti Allah ebeden rahmet etsin sonra döndü yeğenine zaten yeğeni götürmüştü bizi dedi ki bak benim çocuğumun olmadığını söylüyorlar Allah bana binlerce çocuk vermiş hem de benim çocuklarım sadece Mısır'da da değil bak Türkiye'de de varmış dedi İşte budur bilinç onun için ben imtihanı böyle olan kardeşlerimden ısrarla ve tekrarla şunu istiyorum ne olur bir toplumda bulundukları zaman kaç çocuğum var diye bir soruya muhatap olduklarında boyunlarını bükmesinler aynen Zeynep Gazali gibi desinler binlerce çocuğum var desinler İslam ümmetinin bütün çocukları benim çocuklarımdır bilincine ersinler ve bu imtihanın ağırlığı evet ağır ama böyle bir karşılığın da onlara kazandıracağı çok şey olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar. Kolay değil biliyorum ama buna rağmen olması gereken tavrın bu olduğunu da biliyorum. Bakın aleyhissalatü vesselam efendimizin en büyük imtihanı çocuklarıydı böyle. Bir işin bir başka boyutu daha var. Şimdi efendimizin hanesine giren hanım sayısı 13. Esma binti Numan'ı saymıyoruz. Bu 13 tane hanımdan Allah iki tanesine çocuk nasip ediyor. Hatice anamız ve Maria annemiz. Bu annelerimizden bazıları Efendimizle daha Efendimiz'den önce başkalarıyla evlenmişler. Onların çocukları var. Mesela üç tanesi çocuklu olduğu şekliyle Efendimizle evlendi Hatice anamızın dışında. Kim onlar? Sevda anamız çocukluydu. Allah ona ikram etmişti. Ümmü Seleme annemiz çocukluydu. Ümmü Habib'e annemizin çocuğu vardı. Ama geri kalan sekiz tane anamızın Allah o ikramı onlara tattırmamıştı. Sekiz tane anamız bu ağır imtihanı çocuksuzlukla veriyordular. Şimdi ara ara o analarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu konuda bir şeyler söylüyorlar. Efendimizin yüreğinde bazı sıkıntılar var ciddi bir biçimde bunun acısını hüznünü ağırlığını taşıyor. Bir de analarımız konuşuyorlar işte bir şeyler onların da söylediklerini taşıyor kurban olduğumuz o sine. Ve annelerimize o moral veriyor mesela bir gün giriyor sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin yanına Ayşe anamızın morali bozuk hiç havasında değil. Efendimiz biraz bir şeyler söylüyor moral vermek için bakıyor ki hiçbir şey yok. Nedir Ayşe diyor nedir söylemek istemiyor. Biraz ısrar ediyor. Ya Resulallah diyor. Allah Hatice'ye ve Mariye'ye ikram ettiğini bize ikram etmedi. Onlara Allah çocuk nasip etti bize ise etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun o sözünü duyunca ey Hümeyram diyor sen Kur'an'ı çok iyi bilen birisisin. Ahsap suresinin 6. ayetini okumuyor musun? O ayette Allah sizlerin bütün müminlerin anneleri olduğunu söylemiyor mu? Senin bir tane değil binlerce evladın var. Ve kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin de anasısın. Eğer kabul ederse biz onu anamızdan daha aziz bildik. Ve analarımızın önüne aldık onu. Onu ve bütün analarımızı. Biraz moral buluyor tabi Ayşe anamız. Aradan bir müddet geçtikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam sırf yüreği teskin olsun diye ey Ayşe diyor bundan sonra ben sana Ümmü Abdullah diyeceğim Abdullah'ın annesi kime nispeten Esma anamızın oğlu Abdullah'a yani Abdullah ibn Zübeyir'e nispeten sadece onun yüreğindeki o fırtınayı o hüznü biraz dindirme adına sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. İşte siz buradan da anlayın o hanede imtihanların en ağırı dediğimiz zaman bir yönüyle çocuğun bir yönüyle de çocuksuzluğun nasıl derin bir biçimde imtihana dönüştüğünü şimdi aziz kardeşlerim söylenecek çok söz var da fazla da yormayayım sizi zihinler şimdi Türkiye'de başka bir şeye kitlenmiş hocam herkes başka bir şey konuşuyor sen bizi nerelere götürüyorsunuz diye bana kızmayın onlar bitecek yarın bitti işte asıl meselemiz bu Bizim her zaman siyaset üstü bir dilimiz olmalı böyle bir siyasi meseleye de takılarak asıl gündemimizi bir şekliyle onların gündemine de teslim etmemek durumundayız. Elbette ki bu yaşadığımız topraklarda etrafımızdaki şeylerden kendimizi beri tutacak halimiz yok ama ona mahkum olacak halimiz de yok. Dolayısıyla burada Müslümanlar olarak bizim her zaman siyaset üstü bir dilimizin olması gerekir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Tebliğ ve irşatla uğraşan insanların asıl meselelerini farklı noktalara çekecek, farklı mecralara çekilecek işlere de bulaşmamaları gerekir. Bunu da bir not olarak size emanet ediyorum. Aziz kardeşlerim sözlerimi yavaş yavaş toparlıyorum size iki tane ayet çerçevesinden iki tane mesaj vereceğim bu söylediklerimin hepsinin de aslında bir yönüyle özeti olacak Şura suresi 49. ve 50. ayetler Enfal suresi 28. ayet aslında Enfal suresine benzer başka ayetler de var ama ben sadece bunu söylüyorum Şura suresinde Rabbimiz diyor ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır dikkat edin Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar, yani vermez. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Ne dedi Rabbimiz? Çok açık bir biçimde bir şey söyledi. Bu işin nasıl ele alınması gerektiğini bize söyledi. Ama ben ayeti size açıklamaktan ziyade size ayet üzerinden bir cümle vereyim. Bakın Rabbimiz aslında bize nasıl bir bilinç oluşturmak adına böyle bir ifadeyi kullandı. Kime ne vereceğini, kime vermeyeceğini, kime ne kadar vereceğini, kime nereye kadar vereceğini bilen sadece ve sadece odur o halde verince şükret vermeyince şükret alınca şükret verdiği için seni dert sahibi kıldığı için şükret vermediği için seni dert sahibi etmediğinden dolayı şükret yani her haline şükret anlaşıldı mı? bir daha okuyayım mı? bir daha okuyayım çok önemli çünkü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 sana vermeseydi onu sen o dertle uğraşmayacaktın belki başka dertle uğraşacaktın ama sana verdiği o dert seni deli ettiği anlarda şükrettiğin zaman işte sen aslında ayetin söylediği mesaja uygun bir biçimde adım atmış oluyorsun verdiği için seni dert sahibi kıldığı için şükret vermediği için seni dert sahibi etmediğinden dolayı şükret yani her haline şükret. Allah'ım sen bizi ve buradaki bütün kardeşlerimizi her daim şükür üzere olanlardan eyle. Amin. İkinci ayete gelin Enfal suresi 28. ayet. Bildiğiniz bir ayet. Mallarınız ve çocuklarınız sizler için birer fitnedir. Birer imtihan vesilesidir. Unutmayın asıl mükafat Allah katındadır. Buna benzer bir ayette Tegab'ın süresinde var. sebeb Nüzül kitaplarında da bu ayet için bir hadise aktarılıyor. Hadisede Ehli Beyt'in iki meyvesi olan Hasan ve Hüseyin ile alakalı. Ayet onlar üzerine inmemiş olsa bile sallallahu aleyhi ve sellem orada o ayeti okuduğu için genelde o ayetin sebeb Nüzül'ü noktasında o rivayet aktarılır. Nedir o rivayet? Hasan ile Hüseyin anneleri tarafından çok güzel elbiselerle donatılmışlar. Mescide dedelerinin yanına gönderilmişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da minberde sahabeye bir şeyler anlatıyor. Efendimizin peygamberlik yönü var. Efendimizin devlet başkanlığı yönü var. Efendimizin o toplumun lider ve rehberi olma konumunun yanında İslam ümmetinin o zamanki İslam coğrafyasının tamamına ait de rehberiyet özelliği var. Artık kim bilir Resulullah o anda ne anlatıyorsa o iki tane gözümüzün nuru yavru mescidi nebeviye girer girmez sallallahu aleyhi ve sellem neyse mübarek dilinde o sözleri bırakıyor aşağıya iniyor Hasan Hüseyin'i Hüseyin alıyor bağrına basıyor kokluyor, öpüyor, tekrardan minbere dönüyor. Allah ne güzel ve ne doğru söylemiş. Fitne bunlar diyor fitne. Yani imtihan vesilesi diyor. Beni bile minberden indirttiler diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine. İşte o imtihan vesilesini Allah böyle beyan ediyor. Bakın bu ayetin üzerinden de almamız gereken mesaj ne? Varlığı da imtihan yokluğu da. Hem de öyle bir imtihan ki peygamber sırtı yere getiren bir imtihan. Öyleyse bulunduğun zeminde imtihanda olduğunu unutma ki kazanabilesin, başarabilesin kendini de, çocuklarını da yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kurtarabilesin. Bir daha söyleyeyim bunu.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 Allah'ım sen bu ağır imtihanı hakkıyla taşıyabilmeyi bizlere nasip Amin. eyle. Bizleri evlatsız, evlatlarımızın imansızlığıyla, namazsızlığıyla, islamsızlığıyla baş başa getirme. Allah'ım sen bizlerin hanelerinden namaza soğuk duran, seccadesiyle arası olmayan nesiller yetiştirtme. Allah'ım tesettürle arasında mesafe olan, evlatlarımızı bizim hanelerimizden yetiştirtme Amin. ümmetin bütün evlatlarına sen iman adına Kur'an adına feraset ve bilinç nasibeyle, onları Kur'an'ın ve İslam'ın nuruyla donat ya Rabbi Amin. sen bizleri evlatlarımızın cehennem azabına gidecek ya da evlatlarımıza bizlerin o halini tattıracak kametleri davranışları tattırma ya Rabbi Amin. imtihanların en ağırı o Bizler bir Nuh değiliz ki ona dayanabilelim. Allah'ım sen bizleri öyle ağır bir imtihanla karşı karşıya getirtme. Amin. Allah'ım sen bizleri öyle ağır bir imtihanla karşı karşıya getirtme. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin şurada ellerimizi açmış bu konuda sana yalvarıyoruz. Sen bütün bu cemaatin dilinde söylediklerinde kalplerinde sakladıklarında en iyi bilensin. Ya Rabbi hayır adına ne istiyorsak onu bizlere nasibeyle. Şer adına neyden sakınıyorsak bizleri onlardan muhafaza ile. Senin peygamberin hayır adına ne istediyse onları bizlere nasibeyle. Şer adına neden uzaklaştıysa onlardan da bizleri uzaklaştır. Allah'ım sen şu memlekete iman selameti nasibeyle. Ümmetin umutlarının olduğu şu toprakları da sen umutları söndürtme. Hainlere fırsat verme Amin. zalimlere fırsat verme Amin. bu ümmeti birbirine düşürmeye çalışanlara fırsat verme Allah'ım sen aramızdaki muhabbeti kardeşliği daha da ziyadeleştir Amin. bizi birbirimize bırakma ya Rabbi Amin. biz birbirimizin kıymetini bilemiyoruz. Sen bizlere rahmetinle muamele edeyd ya Rabbi. Sen bizleri Kur'an'ın etrafında topla ya Rabbi. Sen bizleri ve vesselam Efendimizin dirilten mesajlarının etrafında topla ya Rabbi. Sen bizlere feraset ver ya Rabbi. Basiret ver ya Rabbi. Olayların sadece dışına bakıp da dışından aldananlardan etme ya Rabbi. Amen. Meselelerin derinliklerine vukuf olmayı, vukuf etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizlere furkan özelliğini ver ya Rabbi. İnce anlayışı kazandırt ki bizlere dost düşman kim onu ayırt ederek olması gereken tavrı takınalım ya Rabbi. Amen. Hazreti Ömer gibi Faruk lakabını hak edecek, İnce anlayışa sahip insanların sayısını aramızda arttır ya Rabbi. Sen o furkaniyeti hayatlarımızda hakim kılmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Onu kazandırtacak en güzel şey senden hakkıyla korkmaktır. Allah'ım senden başka hiçbir şeyden korkmamayı bizlere nasip eyle. Ne rızık endişesi, ne makam arzusu, ne mevki, ne şu ne bu sadece ve sadece senin rızan ve senin korkun yüreklerimize hakim olsun ya Rabbi. Ümmetin selametinden başka hiçbir şeyi bizlere söylettirme ya Rabbi. Ümmet ümmet deyip de gereğini yerine getirmeyenleri ıslah eyle ya Rabbi. Sen gereğini yerine getirenlerden et bizleri ya Rabbi. Göz açıp kapayıncaya kadar nefislerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle. Şurada bulunan aziz cemaatinde sen son gününde beratlarını sağ ellerinden almalarını onlara da bizlere de kolaylaştır ya Rabbi. Ve sallallahu ala <gülüyor> seyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ahiru da'vane enil rabbil alemin el fatiha.